O sırada Medine'de yaklaşık olarak ordu yola çıktıktan on gün sonra geride kalan dört müminden biri olan Hazreçli Ebu Haysem'e çok sıcak bir günde bahçesindeki ağaçların gölgesine gitti. Orada iki kulübe vardı. Hanımlarının iki kulübeye de su serpmiş olduğunu gördü. İkisi de kendisi için yemek hazırlamış ve içmesi için toprak testilerde su soğutmuşlardı. Kulübelerden birinin kapı eşiğinde ayakta durdu ve ''Allah'ın Resulü güneşin sıcağı altında, sıcak rüzgarlarla kavrulmuş. Ebu Hayseme ise serin bir gölgelikte. Onun için kendi evinde yemek ve hanımları hazırlanmış.'' dedi. Daha sonra hanımlarına dönerek, ''Vallahi Allah'ın Resulüne yetişmeden ikinizin kulübesine de girmeyeceğim. O halde benim için erzak hazırlayın.'' dedi. Hanımları onun için erzak hazırladılar. Ebu Haysem'e, devesini semerleyerek hızla ordunun arkasından yola çıktı. Medine'den Kudüs'e giden yolun hemen hemen tam ortasında peygamber bir gece, ''İnşallah yarın Tebuk akarsuyuna ulaşacaksınız. Güneş yükselip yakıcılığı artana kadar oraya varamayacaksınız. Ona ulaşan kimse, ben gelinceye kadar suya dokunmasın.'' dedi. Fakat oraya ilk varan iki kişi kaynaktan içtiler. Ordunun büyük bir kısmı geldiğinde birkaç damla su kalmıştı. Peygamber bu iki kişiyi sert bir dille azarladı ve birkaç kişiye çukurlarda bulabildikleri kadar suyu toplayıp eski bir deri parçasına doldurmalarını söyledi. Yeteri kadar su toplandığında kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkayıp kaynağın ağzını kapatan kayanın üstüne serpti ve ellerini onun üstünden geçirerek Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Daha sonra gök gürültüsü gibi bir sesle birlikte su fışkırdı. Bütün adamlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bile hala su akıyordu. Peygamber yanında duran Muaz'a döndü ve ''Ey Muaz! Belki sen bu yerin bahçelerle dolu bir vadi olduğunu görene kadar yaşayacaksın.'' dedi. Gerçekten de söylediği gibi oldu. Peygamber orduyla yola çıkmayı kaçıran dört müminin hatası üzerine üzülmüş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Tebük'e ulaştıktan birkaç gün sonra onlara yetişen Hayseme için de daha önceden üzülmüştü. Yalnız bir yolcunun yaklaştığı görüldüğünde henüz yüz hatları belirgin olmamasına rağmen peygamber dua eder gibi Ebu Hayseme olsa dedi. Adam onlara yaklaşıp selam verdiğinde de yazıklar olsun sana Ebu Hayseme dedi. Fakat neler olduğunu dinledikten sonra onu affetti. Ordu Tebük'te 20 gün kaldı. Bizans'tan gelen tehlike söylentilerinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan bu Suriye'nin fethi için uygun bir zamanda değildi. Fakat o günlerde peygamber Akabe Körfezi'nde ve doğudaki sahillerde yaşayan Hristiyan ve Yahudi kabileleriyle bir barış anlaşması yaptı. Yıllık Karaç karşılığında onlara İslam devletinin himayesi vaat ediliyordu. Daha sonra peygamber Halid'i 20'si atlı 400 kişiyle Tebük'ün kuzeydoğusundaki Dumet el-Cendel'e göndererek ordunun geri kalan kısmıyla birlikte Medine'ye döndü. Bu önemli kale Suriye'ye giden yollardan birinin ve Medine'den Irak'a giden yolun üzerindeydi. Buranın Hristiyan yöneticisi Ukeydir, Halid tarafından yenilip esir edilince çok şaşırmıştı. Halid onu Medine'ye götürdü. Ukeydir, Medine'de peygambere biat ederek Müslüman oldu. Tebük'ten sonra Bedir'den dönüş gibi, Tebük'ten dönüş de üzüntülü olmuştu. Yokluğu sırasında peygamberin kızlarından biri daha, Ümmü Gülsüm ölmüştü. Bu sefer kızının kocası da Medine'de değildi. Peygamber onun mezarı başında dua etti ve Osman'a, ''Eğer bekar bir kızım daha olsaydı, sana verirdim.'' dedi.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 Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, yalnızca o tevbeleri kabul edendir. Tevbe Suresi 118. Ayet Cemaat sevince boğuldu ve pek çok kişi bu güzel haberi onlara vermek için mescitten aceleyle çıktılar. İçlerinden en gençleri olan Kab İbni Malik, şehrin dışında kendisine tek kişilik bir çadır kurmuştu. Daha sonraki yıllarda yaklaşan bir atın ayak sesleri ve Ey Kab"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 diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sevinçli bir haberden memnun olduğunda yüzü ay gibi parlardı. Hevazenin lideri Malik Müslüman olduğundan beri boşturmuyordu. Beni Sakif hala Taif'e girilmez diye kendileriyle övünebilirlerdi. Fakat şimdi tüm yönlerden uzak Müslüman topluluğuyla sarılmışlardı ve gönderdikleri her kervan yağmalanabilirdi. Hatta deve ve koyunlarını bile Malik'in adamları alır diye otlamaya dışarı çıkaramıyorlardı. Üstelik Malik'in adamları ellerine düşen sakifler putperestlikten vazgeçmedikçe serbest bırakmayacaklarını ve öldüreceklerini ilan etmişlerdi. Birkaç ay sonra Taifliler, peygambere İslam'ı kabul edeceklerini bildiren, buna karşılık halkın, mallarının ve topraklarının güvenlikte olacağını garanti eden bir anlaşma yapmak üzere bir heyet göndermekten başka seçenekleri olmadığına karar verdiler. Tebük'ten Ramazan'ın başında dönülmüştü. Aynı ay içinde Taif'ten Medine'ye bir heyet geldi. Delegeler konukseverce karşılandılar ve onlar için mescidin yakınına bir çadır kuruldu. Eğer Müslüman olurlarsa yerleşim bölgelerinin İslam devletinin koruması altında olmasına karar verildi. Fakat peygamber onların bazı isteklerini kabul etmedi. Delegeler latın 3 yıl kadar tahrip edilmeden muhafaza edilmesini istediler. Peygamber bu isteği geri çevirince 2 yıla sonra 1 yıla indirdiler. En sonunda 1 ay mühlet istediler. Peygamber buna da hayır dedi.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 Müslüman olduktan sonra delegeler Ramazan'ın geri kalanını Medine'de oruç tutarak geçirdiler ve daha sonra Taif'e döndüler. Ebu Sufyan gruba Mekke'de katıldı. Fakat putu kıran tek 50 muhireydi. Muhirenin kabilesi Urve ile aynı kadiri paylaşmasından korkarak onun için bazı koruma önlemleri almışlardı. Fakat kırılan put için feryar eden kadın seslerinden başka bir müdahale olmadı. Şehrin teslim olmasına en çok üzülen iki kişi, ne o şehrin vatandaşı ne de latın bağlılarındandı. Peygamber Mekke üzerine yürüdüğünde, Hanzele'nin babası Ebu Amir ve Ciritçi Vahşi, onlara yenilmez bir şehir gibi görünen taife sığınmışlardı. Fakat şimdi nereye sığınabileceklerdi? Ebu Amir Suriye'ye kaçtı ve orada kendi kendine ettiği bedduayı yerine getirerek yalnız ve yuvasız bir sürgün olarak öldü. Sakifli bir adam peygamberin Müslüman olan hiç kimseyi öldürmediğini söylediğinde vahşi hala nereye gidebileceğini düşünüyordu. Vahşi bunun üzerine Medine'ye gitti. Peygamberin huzurunda kelime-i şehadet getirdi. O böyle yaparken müminlerden biri onun Hamza'yı öldüren köle olduğunu anladı ve Ey Allah'ın Resulü bu vahşi dedi. Olsun dedi peygamber. Çünkü bir kişinin İslam'a girmesi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 Mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler. Tevbe Suresi 84. Ayet Fakat başka kaynaklara göre bu ayet Tebük'ten döndükten hemen sonra nazil olan vahyin bir bölümüydü. Bu ayet İbni Übey'e uygulanamazdı. Çünkü Peygamber onu hastalığı sırasında ziyaret etmiş ve ölümün, yakınlığının onu değiştirdiğini görmüştü.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 Tüm bu olaylar esnasında ölen adamın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber'e elçiler gönderen tek kabile Sakif değildi. Heyetler Yılı olarak anılan hicretin bu 9. yılında Medine'ye Arabistan'ın her tarafından daha pek çok elçi geldi. Bunlar arasında Yemen'in çeşitli bölgelerinden gelen elçiler ve putperestliği bırakıp Müslüman olduklarını duyuran 4 himyerli prensin mektupları da vardı.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 Gelen heyetlerin hepsinden sonuç alınamıyordu. Bir Mauna'daki katliamdan sorumlu olan Amir İbni Tüfeil, şimdi Beni Amir'in başına gelmiş ve kabilesinin baskıları sonucunda Medine'ye gelmek zorunda kalmıştı. Fakat cahil bir adamdı. İslam'a karşılık peygamberden kendisini halifesi olarak ilan etmesini istedi. Peygamber, o ne senin içindir ne de kabilen içindir, dedi. O halde, dedi Amir, sen şehirleri yönet,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 ve o yıldan sonra Kabe'ye çıplak girilemeyeceğini ve putperestlerin son defa hac yaptıklarını ilan edecekti. Ali yetiştiğinde Ebu Bekir topluluğa kumanda etmek üzere mi geldiğini sordu. Ali onun kumandası altında olacağını söyledi ve birlikte yola çıktılar. Namazları Ebu Bekir kıldırdı ve hutbeleri de o okudu. Bayram günü tüm hacılar kurbanlarını kesmek üzere Mina Vadisi'nde toplandıklarında Ali ilahi mesajı açıkladı.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 bu yıllarından sonra artık mescid-i harama yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Hiç şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe Suresi 28. Ayet Peygamber hicretten sonra 10. yıl olan ertesi yılın hemen hemen tamamını evde geçirdi. İbrahim, Yürümeye başlamıştı ve henüz konuşmaya başlıyordu. Hasan ve Hüseyin'in Zeynep adında bir kız kardeşleri olmuştu. Ve Fatıma dördüncü bir çocuk bekliyordu. Ailenin diğer yakınları arasında Cafer'in üç oğlu vardı. Cafer'in ölümünden sonra Esma ile evlendiği için bu üç çocuk Ebu Bekir'in üvey oğulları oluyordu. Esma da bir bebek bekliyordu. Peygamber Esma'nın kardeşi Ümmül Fadıl'ı çok severdi. Mekke'deyken sık sık onu ziyaret etmek adetiydi. Abbas, Medine'ye yerleştiğinden beri yine sık sık ziyaret ediyordu. En büyük oğulları Fadıl olgunlaşmış ve peygamber tarafından sevildiğini gösteren birçok olayla karşılaşmıştı. Bunlardan biri de peygamberin memunede kaldığı zamanlar yeğeni Fadıl'ı onunla birlikte kalmaya davet etmesiydi. Heyetler bir önceki yılki gibi gelmeye devam ediyordu. Bunlardan biri peygamberle anlaşma yapmak isteyen Necran Hristiyanlarındandı. Necranlılar Bizans yönetimindeydiler ve geçmişte Konstantinopolden birçok yardım görmüşlerdi. 60 kişi olan heyeti peygamber mescitte kabul etti. Dua etme vakitleri geldiğinde peygamber onların doğuya dönerek dua etmelerine izin verdi. Kaldıkları sürece yapılan görüşmelerde birçok ilkelere değinildi.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 Anlaşmazlığı artık daha fazla devam ettiremeyeceklerini anladılar. Peygamber onlarla vergi vermeleri karşılığında kendilerinin, kiliselerinin ve tüm diğer mallarının İslam devletinin koruması altında olacağını vaad eden bir anlaşma yaptı. Bu yılın ilk ayları boyunca süren neşeli mutluluk, İbrahim'in hastalanmasıyla birlikte sona erdi. Bir süre sonra onun uzun süre yaşamayacağı ortaya çıktı. Onu annesi Maria ve teyzesi Sirin tedavi ediyorlardı. Peygamber onu sık sık ziyaret ediyordu ve ölürken yanındaydı. Çocuk son nefesini verdiğinde kucağına aldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Onun yaz ve feryatları yasaklaması, ölüm sonrasındaki tüm üzüntü belirtilerini de yasaklamış olduğu şeklinde anlaşılıyordu. Bu yanlış anlama hala bazı zihinleri meşgul ediyordu. Abdurrahman İbni Av Ey Allah'ın Resulü, sen bunu ağlamasını kastederek yasaklamadın mı? Müslümanlar seni ağlarken görürlerse onlar da ağlarlar, dedi. Peygamber yine ağlamaya devam etti ve konuşabilecek hale geldiğinde, ben bunu yasaklamadım. Bunlar acıma ve merhamet bedeltileridir. Merhametli olmayana merhamet olunmaz. Ey İbrahim, eğer tekrar buluşma vaadi olmasa,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 Onları bir müddet yalnız bıraktıktan sonra Abbas ve Fadıl'la birlikte döndü. İki yaşlı adam oturmuş onu seyrederken genç adam cenazeyi yıkadı. Daha sonra cenaze mezarlıktaki küçük mezarına kondu. Üsame ve Fadıl çocuğu mezara uzattıktan sonra peygamber cenaze namazını kıldırdı ve kabrin başında oğlu için dua etti. Mezara toprak atıldığında hala mezarın başındaydı.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 İbrahim'in öldüğü gün cenaze gömüldükten sonra bir güneş tutulması olmuştu. Bazıları bunu peygamberin üzüntüsüne bağladılar. Bunun üzerine peygamber, ay ve güneş Allah'ın işaret ayetlerindendir. Onların ışığı hiçbir insanın ölümü için kesilmez. Onların tutulduğunu görürseniz aydınlanıncaya kadar dua edin dedi. Dereceler Yeni dine girme sırasında insanları yönlendiren manevi dürtüler artık çok zayıflamıştı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz. Ancak İslam, Müslüman veya teslim olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbirini eksiltmez. Hucurat Suresi 14. Ayet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 Ve yarışıp öne geçmiş öncüler. asabı Meymene, kurtulanlar. asabı Meş'eme de, cezalandırılanlar. Öncülerse en üst derecededirler. Ve onlara Allah'ın kulları denilir. Büyük melekleri diğer meleklerden ayırmak için kullanılan Allah'a yaklaştırılmış. Mukarrebun deyimi bunlar için de kullanılır. İlk nazil olan surelerden bazılarında mümin kategorisinde öncülerle sabikun, Ashabu Meymene arasında yer alan iyiler, ebrar diye bir sınıftan da bahsedilir. Bu üç arasındaki ilişki Kur'an'ın bu üç grubun cennetteki durumlarıyla ilgili anlattıklarından çıkarılabilir. Ashabu Meymene'ye içmek için saf su verilirken en yüce kaynaklar sadece öncülere verilir. İylere ise onların öncülerin ayak izlerine uyanlar olduğunu belirtir bir şekilde iki farklı kaynağın karışımı verilir. İnsan suresi 5. ayet Mutaffifin suresi 27. ayet. Üstünlük derecesine Kur'an'da kalpten bahsederken de değinilir. Kur'an çoğunluktan bahsederken gerçek şu ki gözler kör olmaz. Ancak sinelerdeki kalpler körelir. Hac suresi 46. ayet. Bir diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer peygamberler gibi kalbinin devamlı uyanık olduğunu yani kalp gözünün açık olduğunu söylemiştir.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 İnsanlar arasındaki eşitsizlikler onun öğretme şekline de yansımıştır. Öğrettiklerinin bazılarını sadece anlayabileceklerini umduğu belirli bazı kişilere hasretmiştir. Ebu Hureyre, Hafızama Resulullah'tan öğrendiğim iki tür bilgi biriktirdim. Bir kısmını açıkladım, eğer diğer kısmını da açıklarsam bu kesersiniz diyerek boğazına işaret etmiştir. Mekke ve Huneyn zaferlerinden sonra dönüş yolculuğu sırasında peygamber arkadaşlarından bazılarına,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 Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk, rıdvansa en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Tevbe suresi 72. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ulaşılabilecek en yüksek dereceden de bahsetmiştir. Kutsi hadislerden birinde şöyle denir. Kulum gönüllü.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 Ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yöner. Müzzemil Suresi 8. Ayet Daha sonraları nazil olan bir ayette de şöyle deniyordu. Hiç şüphe yok namaz çirkince, utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyüktür. Ankebut Suresi 45. Ayet Kalp ve kalbin körlüğüyle ilgili olarak peygamber, her şeyin pasını silen bir cilası vardır. Kalbin cilasıysa Allah'ı zikretmektir demiştir. Mahşer gününde Allah katında kimin en yüksek dereceye sahip olacağı sorulduğundaysa, Allah'ı en çok zikreden kadın ve erkekler cevabını vermiştir. Bunların Allah yolunda savaşanlardan da yüksek bir derecede olup olmadıkları sorulduğundaysa cevabı şu olmuştur. Kişi müşrik ve putperestlere karşı kılıcı kana bulanıp kırılıncaya kadar savaşsa bile, Allah'ı zikretmek ondan daha yüksek bir dereceye sahip olacaktır. Gelecek Peygamber, ümmetinin en iyisi benim dönemimdedir. Sonra onlardan sonrakiler, daha sonra onlardan sonrakiler gelir, dedi ve kendi çağında yaşayan ümmetinin yani ashabının çokluğuna sevindi. Bir keresinde ashabından on kişiye uğradı ve onları cennetle müjdeledi. Bunlar Ebu Bekir, Osman, Ali, Abdurrahman İbni Av, Ebu Ubeyde, Talha, Zübeyir, Zühreli Saad ve Hanif olan Zeyd'in oğlu Said'ti. Onlardan önce diğer bazı kimseleri de cennetle müjdelemişti. Hadis kitapları onun bu on kişiyle ilgili övgülerinden ve bunlardan başka kimselere de cennetle ilgili verdiği haberlerden bahseder. Örneğin bir hadiste cennet şu üç kişiyi arzular, Ali, Ammar ve Selman buyrulur. Peygamber Fatıma'ya da şöyle demiştir. Sen, İmran'ın kızı Meryem hariç, cennetteki kadınların en üstünüsün. Ali'nin peygamberden aldığı hikmeti gelecek nesillere ulaştıracak olan en önemli habercilerden biri olacağına işaret ederek onun hakkında, ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısı. Umuma hitaben de benim asabım yıldızlar gibidirler. Hangisini izlerseniz hidayet bulursunuz demiştir. Tebük'ten döndükten sonra Müslümanlar artık savaşın bittiğini düşünerek kendi aralarında konuşmuşlardı. Onuncu yıl boyunca çeşitli heyetlerin gelmeye devam etmesiyle bu düşünce o denli yerleşti ki, müminlerin çoğu silah ve zırhlarını satmaya başladılar. Fakat Peygamber bunu duyunca böyle yapmalarını yasakladı ve ''Ümmetimden bir bölümü Deccal gelinceye kadar halk için savaşmaya devam edecek.'' dedi. Bunun yanı sıra eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, Az güler, çok ağlardınız ve kendisinden sonra daha kötüsü gelmeyecek olan hiçbir zaman olmaz da demiştir. O insanları ümmetinin bozulma sonucunda Hristiyan ve Yahudileri izlemeye başlayacağını söyleyerek uyarmıştır. Siz onları adım adım zira zira izleyeceksiniz. Öyle ki eğer onlar zehirli bir kertenkele çukuruna girseler, siz yine onların peşinden gideceksiniz. Kıyametten önce insanlığın genelde yaşayacağı en büyük düşüşü de ifade ediyordu. İslam garip olarak başladı, yine garip olacaktır. Yine de Allah'ın onları bırakmayacağını vaat etmekten geri kalmamıştır. Allah bu ümmete her yüzyılın başında dinini yenileyecek birini gönderecektir. Bir başka sefer ashabdan bazıları peygamberin Ey kardeşlerim! diye birkaç kez bağırdığını duymuşlardı. Ey Allah'ın Resulü! ''Biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' diye sorduklarında, ''Sizler benim arkadaşlarımsınız, fakat benim kardeşlerim henüz gelmeyenler arasındadırlar.'' cevabını vermiştir. Konuşma tarzı manevi öneme sahip olan kişilerden bahsettiğini gösteriyordu. Peygamber aynı zamanda kıyametin yaklaştığını işaret eden pek çok alameti de haber vermiştir. Bunlardan biri insanların çok yüksek binalar inşa etmesidir. Ömer'in oğlu Abdullah'ın babasından rivayet ettiği bir hadiste bu alametler daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Ömer anlatıyor. Günün birinde Resulullah'ın yanında bulunduğumuz sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtileri görülmeyen ve böyleyken hiçbirimizce tanınmayan bir kimse geldi. Nihayet peygamberin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı, her iki avucunu iki uyluğu üzerine koyup, ''Ya Muhammed, İslam nedir? Bana söyle.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İslam, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse beyti hac etmendir.'' dedi. ''O doğru söylüyorsun.'' dedi. Biz hem soruyor... Hem de doğruluyor diye onun haline şaşırdık. Ondan sonra iman nedir? Bana söyle.'' dedi. Resulullah, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Bir de ''Hayır ve şerrin ancak Allah'tan geldiğine iman etmendir.'' dedi. O ''Doğru söylüyorsun.'' dedi. Ve ''İhsan nedir?'' diye sordu. Resulullah, Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor, dedi. O yine doğru söylüyorsun, dedi ve saati, kıyameti veya ne zaman kopacağını bana haber ver, diye devam etti. Resulullah, bu konuda sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yoktur, diye cevap verdi. O, öyleyse emarelerini, belirtilerini bildir, dedi. Resulullah cevap olarak, cariyenin kendi sahibini doğurması... Ve yalın ayak, sırtı çıplak, fakir koyun çobanlarının hangimizin kurduğu bina daha yüksek diye yarışa çıktıklarını görmendir, dedi. Bundan sonra o kimse gitti, o gittikten sonra bir süre kaldım. Sonra peygamber, ya Ömer, soranın kim olduğunu biliyor musun, diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. Peygamber, o Cibril'di, size dininizi öğretmek için geldi, dedi. Veda Haccı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken Ramazan ayının ortalarında mescitte 10 günlük bir inzivaya çekilmeyi itikaf adet haline getirmişti. Arkadaşlarından bazıları da ona katılırlardı. Fakat o yıl kararlaştırılan 10 günden başka bir 10 gün daha mescitte kaldılar. Yani Ramazan'ın son 20 gününü itikafta geçirdiler. Her Ramazan'da Cebrail gelir ve hafızasında vahiyden bir bölümün silinip silinmediğini anlamak için peygamberi kontrol ederdi. Bu yıl peygamber Fatıma'ya gizlice henüz başkalarına söylenmemesi gereken bir sır verdi. Her yıl Cebrail bana Kur'an'ı bir kez okur. Ben de ona okurum. Fakat bu yıl bana iki kez okudu. Zamanımın geldiğini sanıyorum. Şevval ayı geçti. Yılın 11. ayında Medine'de hacda peygamberin önderlik edeceği haberi yayıldı. Bu haberler çöl kabilelerine de ulaştırıldı ve her adımında peygamberle olmak için vahaya her taraftan akın akın insanlar gelmeye başladı. Bu hac yüzyıllardan beri yapılan haclara hiç benzemeyecekti. Hacıların tamamı bir tek Allah'a inanan kimseler olacak ve hiçbir putperest putperestçe ibadetleriyle kutsal evi kirletemeyecekti. Ayın sona ermesine beş gün kala, peygamber 30 bin kadın ve erkeğin başında Medine'den yola çıktı. Peygamberin hanımlarının hepsi Abdurrahman İbni Av ve Osman İbni Affan tarafından yedilen develerin üstündeydi. Ebu Bekir'in yanında hanımı Esma da vardı. İlk konaklarından birinde Esma, Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuğu doğurdu. Ebu Bekir onu Medine'ye geri göndermek istiyordu. Fakat Peygamber ona, hanımının gusül abdesti aldıktan ve hacı için niyet ettikten sonra planladıkları şekilde haccına devam edebileceğini söyledi. Medine'den ayrılışın 10. gününün akşamı, Peygamber Mekke'yi fethetmeye giderken geçtikleri bir geçide ulaştı. Orada bir gece geçirdikten sonra, ertesi sabah vadiye inmeye başladılar. Peygamber, Kabe'yi gördüğünde, devesinin ipini sol eline alarak, Sağ elini yukarı kaldırıp açtı ve dua etti. Allah'ım, bu evin insanlardan gördüğü saygı, lütuf, bağlılık ve rahmeti artır. Mescide girdi, tavaf ettikten sonra İbrahim makamında namaz kıldı. Daha sonra Safa'ya giderek Safa ile Merve arasında yedi kez gidip geldi. Yanındakiler her yerde yaptığı duaların sözlerini kelimesi kelimesine hafızalarında saklamak için çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mescide giderek önce de olduğu gibi anahtarlarını koruyan Abdüddardan Osman'ı ve Üsame ile Bilal'i yanına alarak Kabe'ye girdi. Fakat o akşam Ayşe'yi çadırında ziyaret ettiğinde Ayşe onun üzgün olduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda bugün bir şey yaptım, keşke yapmasaydım, Kabe'ye girdim, ümmetimden bazıları dedi. Gelecekteki Müslümanları kastederek içeri giremeyebilirler. ''Ve bu nedenle nefislerinde huzursuzluk hissedebilirler. Biz sadece onu tavaf etmekle emrolunduk. İçine girmekle değil.'' dedi. Ümmühani'nin kendi evinde kalması için tüm ısrarlarına rağmen peygamber Mekke'deki evlerden hiçbirinde kalmayı kabul etmedi. Yeni ayın sekizinci gününde bütün hacılarla birlikte minaya gitti.'' Geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin Haram bölgenin hemen dışında Mekke'nin 13 mil doğusunda geniş bir vadi olan Arafat'a gitti. Arafat Taif'e giden yol üzerindeydi ve kuzey ve doğudan Taif dağları ile çevrilmişti. Fakat bunların hepsinden ayrı her tarafı vadi tarafından çevrilenmiş ve vadi ile aynı adı taşıyan bazen de Rahmet Dağı denilen bir dağ vardı. Her ne kadar aşağılara kadar yayılıyorsa da hacıların makamı bu dağ idi. O gün peygamber bu tepede vakfe yaptı. Mekkelilerden bazıları onun çok ileri gittiğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Çünkü diğer hacılar Arafat'a gittikleri halde Kureyşliler biz Allah'ın ümmetiyiz diyerek haram bölgede kalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Fakat peygamber İbrahim'in Arafat'ta geçirilen günü haccın gereklerinden biri olarak emrettiğini ve Kureyşlerin sonradan onun uygulamasını terk ettiklerini söylemişti. Peygamber o gün hac geleneğinden bahsetti ve dudaklarından sık sık İbrahim'in mirası kelimeleri döküldü. Peygamber tüm kabilelere artık bundan sonra İslam toplumunda kan davalarının sona erdiğini, her insanın mal ve canının dokunulmaz olduğunu duyurmak için, Gür bir sesi olan Saffa'nın kardeşi Rebia'yı tellal olarak görevlendirdi ve ona şöyle bağırmasını emretti. Allah'ın Resulü soruyor, bu ay ne ayıdır? Herkes sessizdi. Peygamber cevap verdi, haram ay. Sonra sordu, bu belde neresidir? Yine kimse cevap vermedi. O da haram belde dedi. Daha sonra bugün nedir diye sordu. Yine cevap veren kendisi oldu. Büyük hac günü. Daha sonra Rebia, peygamberin öğrettiği şekilde şöyle bağırdı. Gerçekten Allah, Rabbinize kavuşuncaya kadar kanlarınızı ve mallarınızı birbirinize haram kılmıştır. Nasıl ki bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınız haramsa. Güneş en yüksek noktasına ulaştığında peygamber Allah'a hamdden sonra şu sözlerle başlayan bir hutbe okudu. Ey insanlar, beni dinleyin. Çünkü bilmiyorum, belki de sizinle bu yıldan sonra bir daha buluşamayacağım. Daha sonra onları birbirlerine iyi davranmaları konusunda uyardı ve onlara haram ve helal olan şeylerden bahsetti. En sonunda şöyle dedi, size sımsıkı sarıldığınızda sizi sapıklıktan kurtaracak bir emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Ey insanlar, sözlerimi dinleyin ve anlayın. Daha sonra onlara Kur'an'ın son ayetlerini oluşturan ve henüz nazil olan bir pasaj okudu. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, günaha eğilim göstermeksizin bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, Esirgiyendir. Maide Suresi 3. Ayet Hutbesini bir soruyla bitirdi. Ey insanlar! Risaletimi tebliğ ettim mi? Binlerce ağızdan yükselen Allahümme neam, Allahım evet sesleri gök yürültüsü gibi tüm vadiyi doldurdu. Peygamber işaret parmağını göğe kaldırarak Allahım şahit ol dedi. Daha sonra namazlar kılındı ve Arife gününün geri kalan kısmı dua ve tefekkürle geçirildi. Fakat güneş batar batmaz, peygamber yanına Üsame'yi alarak tepeden aşağı inmeye başladı. Ve tüm hacılarla birlikte Mekke'ye doğru vadiyi açtılar. Bu noktada hızlı ilerlemek gelenekti. Fakat aşırı hareketleri görünce peygamber, yavaş, yavaş, sessiz olun, aranızdaki güçlüler zayıfları gözetsin diye bağırdı. Geceyi haram bölge sınırları içinde olan Müzdelife'de geçirdiler ve oradan Mina Vadisi'nde, Akabe'de üç sütunla temsil eden şeytanı taşlamak için küçük çakıl taşları topladılar. Sevde, peygamberden etraf sakinken Müzdelife'den ayrılma izni istedi. Kadınların da nazaran iri yapılı ve ağır olduğu için sıcaktan ve yolculuk sıkıntılarından çok rahatsız oluyordu. Bu nedenle kalabalık ulaşmadan önce şeytan taşlamak görevini bitirmek istiyordu. Bunun üzerine peygamber onu Ümmü Süleym'le birlikte Abbas'ın oğullarından biri olan Abdullah'la gönderdi. Peygamber kendisi sabah namazını Müzdelife'de kıldı ve daha sonra arkasında deve sırtında yol alan Fadıl olduğu halde hacıları Akabe'ye götürdü. 12 yıl önce bu yerde ve bugün de 6 hazreçli gelmiş ve ona biat etmişlerdi. Bu da 1. ve 2. Akabe biatlarının zeminini hazırlamıştı. Taşlamadan sonra hayvanlar kurban edildi ve peygamber başını tıraş etmesi için bir adam çağırdı. Hacılar onun saçından bir tutam alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Ebu Bekir daha sonraları Uhud'da ve Hendek'teki Halit'le şimdi şu sözleri söyleyen Halit arasındaki ayrıma dikkat çekmişti. Ey Allah'ın Resulü! Alnındaki saçları anam babam sana feda olsun, başkasına değil bana ver. Peygamber onları Halit'e verdi. O saç tutamını aldı, gözlerine ve dudaklarına bastırdı. Bundan sonra peygamber hacılara Kabe'yi ziyaret etmelerini ve ondan sonraki iki geceyi minada geçirmek üzere tekrar geri dönmelerini emretti. Kendisi ikindiden sonraya kadar bekledi. Hayız halinde olan Aişe hariç, diğer hanımları ona Mekke'ye giderken eşlik ettiler. Birkaç gün sonra Aişe temizlendiğinde peygamber onu kardeşi Abdurrahman'la haram bölgenin dışına gönderdi. Ayşe orada tekrar niyet etti, ihrama girdi ve Mekke'ye giderek Kabe'yi tavaf etti. Peygamberin Ramazan'da gönderdiği 300 atlı Yemen seferini bitirmişlerdi ve güneyden Mekke'ye doğru geliyorlardı. Ali, şimdi hacını bitirmiş olan peygamberle birlikte hac yapmak için mümkün olduğu kadar kısa sürede ona ulaşmak isteğiyle adamlarından önce geliyordu. Devletin payına düşen ganimetlerin beşte birinde tüm orduyu giydirecek kadar keten elbise vardı. Fakat Ali bunların peygambere elde bir şekilde teslim edilmelerine karar vermişti. Fakat buna rağmen askerler onun yokluğu sırasında vekil olarak bıraktığı adamı her birine keten bir elbise vermeye ikna etmişlerdi. Elbise değiştirmeye büyük ihtiyaçları vardı. Çünkü 3 aydan beri evden uzaktaydılar. Şehre yaklaştıklarında Ali onları karşılamaya gitti ve yapılan değişikliğe çok şaşırdı. Kumandan... ''Halkın arasına girdiklerinde düzgün görünsünler diye elbiseleri verdim.'' dedi. Adamlar, Mekke'deki herkesin bayram için en güzel elbiselerini giydiklerini ve güzel görünmeye dikkat ettiklerini biliyorlardı. Fakat Ali, böyle bir serbestliğe hoşgörü gösteremeyeceğini hissetti ve onlara eski elbiselerini giyip yenilerini ganimetlerin arasına koymalarını emretti. Tüm orduda huzursuzluk baş gösterdi. Peygamber bunu duyduğunda, ''Ey insanlar, Ali'yi suçlamayın.'' Çünkü o Allah yolunda suçlanamayacak kadar titizdir, dedi. Fakat bu sözler yeterli olmadı. Belki de bunu sadece birkaç kişi duydu. Bu nedenle huzursuzluk devam etti. Medine'ye dönerken bölüklerden biri peygambere Ali'yi şikayet edince, peygamberin yüzünün rengi değişti. Ben müminlere kendilerinden daha yakın değil miyim, dedi. Adamlar tasdiklediklerinde ben kime en yakınsam ona en yakın olan Ali'dir, diye ekledi. Kadir Elhumda kam kurduklarında bütün insanları topladı, Ali'yi elinden tuttu ve bu sözleri tekrarladı. Daha sonra şu duayı okudu. Allah'ım, onun dostuna dost ol, düşmanına da düşman ol. Böylece Ali hakkındaki söylenti ve mırıldanmalar son buldu.